Neml Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Taasin İşte şunlar müminler için bir rehber ve müjde olan Kur'an'ın yani apaçık kitabın ayetleridir. O müminler namazı kılar, zekatı verir ve ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. Ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik. Bocalayıp duruyorlar. İşte onlar azabı en kötü olanlardır. Ahirette en çok kaybedecek olanlar da onlardır. Şüphesiz ki Kur'an doğru hüküm veren, bilen Allah tarafından sana vahyedilmektedir. Hani Musa ailesine şöyle demişti. Ben bir ateş gördüm, size oradan bir haber getireceğim veya ısınacağınız bir kor getireceğim. Oraya geldiğinde kendisine şöyle seslenilmişti. Ateşin yanındakiler ve çevresindekiler bereketli kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir Ey Musa Güçlü doğru hüküm veren Allah Benim ben Asanı yere bırak Onu yılan gibi depreşir görünce Arkasına bakmadan geri dönmüştü Ona şöyle söylenmişti Ey Musa korkma Çünkü benim huzurumda elçiler korkmaz Ancak haksızlık edip Sonra da işlediği kötülüğün ardından Güzel davranan kişi Bilsin ki ben çok bağışlayanım çok merhametliyim. Elini koynuna sok ki kusursuz bembeyaz çıksın. Sen de dokuz delil yani dokuz mucize ile Firavun'a ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk oldular. Gerçeği ortaya koyucu delillerimiz kendilerine gelince bu apaçık bir büyüdür demişlerdi. Kendileri bu delillere kesin olarak kalben inandıkları halde Haksızlık ve kibirleri nedeniyle onları bile bile inkar etmişlerdi Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak Yemin olsun ki biz Davuda ve Süleyman'a bir ilim vermiştik Onlar bizi mümin kullarından birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun demişlerdi Süleyman Davuda mirasçı olmuş ve şöyle demişti Ey insanlar bize kuşların dili öğretildi ve bize yararlı her şeyden pay verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Süleyman için cinden, insandan ve kuştan oluşan orduları toplanmıştı. Hepsi düzenli olarak sevk ediliyordu. Sonunda Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca ''Ey karıncalar, meskenlerinize, yuvalarınıza girin.'' Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin demişti. Süleyman, Karıncanın sözünden dolayı neşeyle tebessüm etmiş ve şöyle demişti. Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmemde ve razı olacağın iyi işler yapmamda beni başarılı kıl. Beni merhametinle iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları denetlemiş ve neden hüd göremiyorum yoksa kayıplardan mı oldu? Şüphesiz ki ya onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım. Veya onu keseceğim Ya da bana apaçık bir delil Bir mazeret getirecek Demişti Çok geçmeden hüdhüt gelmiş Ve şöyle demişti Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim Ve sebeğden sana Kesin bir haber getirdim Kendisine her şeyden bolca verilmiş Ve büyük de bir tahtı olan Bir hanımı onları yönetir buldum Onu ve kavmini Allah'ın peşi sıra güneş için Secde eder buldum Şeytan Yaptıkları işleri kendilerine süslü göstermiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Onlar da doğru yolu bulamıyorlar. Oysa göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen, asıl en büyük tahtın sahibi, kendisinden başka ilah olmayan Allah için secde etmeleri gerekmez mi? Süleyman Hüdhü de şöyle demişti. ''Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız.'' Şu mektubumu götür ve kendilerine ver Sonra kenara çekil de ne sonuca varacaklarına bak Belkıs şöyle demişti Ey yöneticiler Bana Süleyman'dan gelen Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayan Ve bana başkaldırmayın teslim olarak bana gelin mesajını içeren Çok değerli bir mektup gönderildi Ey yöneticiler Bu işimde bana bir fikir verin Bana şahit oluncaya yani bir çözüm üretinceye kadar hiçbir işe kesin karar vermeyeceğim demişti. Yöneticiler, biz kuvvet sahibi ve şiddetli savaş bilen kişileriz. Emir senindir, artık ne emredeceğine sen karar ver deyince Belkıs şöyle demişti. Hükümdarlar bir şehre girdikleri zaman orayı perişan eder ve halkının itibarlılarını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır. Ben şimdi onlara bir hediye ile elçi göndereceğim. Bakalım elçiler ne gibi bir sonuç ile dönecekler. Elçiler hediye ile Süleyman'a gelince o şöyle demişti. Siz bana mal ile yani hediye ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyenizle ben değil aksine siz sevinirsiniz. Ey elçi kavmine dön ve onlara de ki ''Kendilerine asla karşı koyamayacakları bir orduyla geleceğiz. Onları aşağılanmış bir şekilde hor ve değersiz olarak oradan çıkaracağız.'' Süleyman devamla şöyle demişti. ''Ey yöneticiler! Onların teslimiyet gösterip bana gelmesinden önce hanginiz o belkısın tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, oturduğun yerden kalkmadan önce onu sana getiririm. Ben bu konuda güçlüyüm, güvenilirim.'' demişti. Kendisinde kitaptan bir bilgi olan kimse ise, gözünü açıp kapamadan önce onu ben sana getiririm demişti. Süleyman, Belkıs'ın tahtını yanında yerleşmiş görünce şöyle demişti. Bu, şükür mü edeceğimi yoksa nankörlük mü yapacağımı denemek üzere Rabbimin bana verdiği iyiliklerindendir. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Kafir olana gelince, şüphesiz ki benim Rabbim zengindir, cömerttir. Süleyman şöyle demişti, onun denenmesi için tahtını değiştirin. Bakalım doğruyu bulabilecek mi yoksa doğruyu bulamayanlardan mı olacak? Belkıs oraya gelince kendisine senin tahtın da böyle mi denmiş. O da sanki o bu olaydan önce bize bilgi verilmiş ve biz Müslümanlar olmuştuk demişti. Onu yani Belkıs'ı Allah'ın peşi sıra taptığı şeyler gerçeklerden alıkoymuştu. Şüphesiz ki o da inkarcı bir toplumdandı. Belkıs'a saraya gir demişti. O zemini görünce derin bir su varmış sanmış ve ayaklarını açmış eteğinin ucunu sıvamıştı. Süleyman bu billordan yapılmış bir köşk zeminidir deyince Belkıs şunu söylemişti. Rabbim şüphesiz ki ben güneşe tapmakla kendime yazık etmişim. Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Yemin olsun ki Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i peygamber olarak Semud kavmine göndermiştik ve birdenbire birbiriyle çekişen iki gruba ayrılmışlardı. Salih şöyle demişti. Ey kavmim, iyiliğin öncesinde niçin kötülüğün gelmesine acele ediyorsunuz? Merhamete ulaştırılasınız diye Allah'tan bağışlanma dilesenize. Kavmi, senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık deyince Salih size gelen uğursuzluk yapıp ettikleriniz nedeniyle Allah katından gelmiştir. Aslında siz deneniyorsunuz cevabını vermişti. O şehirde bozgunculuk yapan ve ıslah etmeyen dokuzlu bir çete vardı. Bu çete Allah'a yeminleşerek birbirlerine şöyle demişlerdi. Salih'e ve ailesine gece baskın yapıp hepsini öldürelim. Sonra da Salih'in dostu olan kişiye biz onun ailesinin yok edilişini görmedik. Gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar tuzak kurmuşlardı. Onlar farkına varmadan biz de buna karşı tuzaklarını boşa çıkarmıştık. Bak tuzaklarının sonu nasıl oldu? Onları da toplumlarını da toptan helak etmiştik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş, ıssız kalmış evleri. Gerçeği bilen bir toplum için... Şüphesiz ki bunda bir ders vardır. İman edip takvalı davranmış olanları ise kurtarmıştık. Lut'u da peygamber olarak göndermiştik. Kavmine şöyle demişti. Göz göre göre o çirkinliği hala yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Doğrusu siz cahillikte devam eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı ise Lut'un ailesini şehrinizden çıkarın. Şüphesiz ki onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış Sözünden başka bir şey olmamıştı Bunun üzerine Lut'u ve ailesini kurtarmıştık Hanımı hariç Onun geride yani azaba uğrayanların içinde kalmasını uygun görmüştük Üzerlerine büyük bir bela yağmuru yağdırmıştık Uyarılanların ama yola gelmeyenlerin bela yağmuru ne de kötü olmuştu De ki hamd Allah'a Selam, esenlik de seçkin kıldığı kullarına olsun. Allah mı hayırlıdır yoksa ortak koşmaya çalıştıkları mı? Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren Allah mı? Bir ağacını bile yetiştiremeyeceğiniz güzel bahçeleri o su sayesinde yetiştirdik. Allah'la birlikte bir ilah mı varmış? Doğrusu onlar putları Allah'a denk tutan yoldan çıkmış bir topluluktur. Onlar mı hayırlı, yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, arasında nehirler yaratan, yeryüzü için ağırlıklar var eden ve iki deniz arasına engel koyan Allah mı? Allah'la birlikte bir ilah mı varmış? Doğrusu onların pek çoğu gerçeği bilmek istemiyorlar. Onlar mı hayırlı, yoksa kendine yalvardığında zorda kalana cevap veren, sıkıntıyı açıp gideren, ve sizi yeryüzünün halifeleri, sorumluları olarak görevlendiren Allah mı? Allah'la birlikte bir ilah mı varmış? Ne kadar da azınız gerçeği hatırlıyor. Onlar mı hayırlı? Yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren, rahmetinin yani yağmurun önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la birlikte bir ilah mı varmış? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Onlar mı hayırlı yoksa yaratmaya başlayan sonra onu iade eden yani tekrarlayan gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah mı? Allah'la birlikte bir ilah mı varmış? De ki doğruysanız kesin delilinizi getirin. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Aksine ahiret hakkındaki bilgiler artar da kendilerine gelmesine rağmen ondan şüphelenmeye devam etmektedir. Ahiretten yana da kördürler. Kafir olanlar şöyle demişlerdi. Biz ve atalarımız toprak olduğumuz zaman gerçekten diriltilip topraktan mı çıkartılacağız? Şüphesiz ki bu daha önce bize de atalarımıza da vaat edilmişti. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın da suçluların sonu nasıl olmuş? Bakın. Onlardan dolayı üzülme. Kurmakta oldukları tuzaklar yüzünden sıkıntı içinde olma. Doğruysanız o vaat, yani son saat ne zamanmış derler. De ki, acele gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı başınıza gelmek üzeredir. Şüphesiz ki Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz ki Rabbin, Kalplerinin gizlediğini de açıkladıklarını da bilir. Gökte ve yerde gayip yani yaratılmışların bilemeyeceği ne varsa hepsi ancak ve ancak apaçık bir kitaptadır. Şüphesiz ki bu Kur'an İsrail oğullarına tartıştıkları şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. Şüphesiz ki o Kur'an müminler için bir rehberdir ve rahmettir. Şüphesiz ki Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O güçlüdür, bilendir. Allah'a güven. Şüphesiz ki sen apaçık hakikat üzeresin. Şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Sarırlara da arkalarını dönüp giderlerken çağrıyı işittiremezsin. Sen körleri şaşkınlıklarından çevirip doğru yola iletemezsin. Ayetlerimize inanıp teslim olanlardan başkasına duyuramazsın. Onlar hakkında azap sözü gerçekleştiği zaman onlar için yerden bir canlı çıkarmış olacağız ve bu inkarcı insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmamış olduklarını kendilerine söyleyecektir. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan çeşitli grupları toplayacağız. Onlar hesap yerine sevk edileceklerdir. Sonunda hesap yerine geldikleri zaman Allah kendilerine şöyle soracaktır. Bilip kavramadan ayetlerimi yalanladınız öyle mi? Değilse bu yaptığınız neydi? Yaptıkları haksızlıktan dolayı haklarında azap sözü gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi karanlık ve çalışsınlar diye gündüzü aydınlık kıldığımızı hiçbir düşünmediler. İman eden bir topluluk için şüphesiz ki bunda dersler vardır. Sura üfleneceği gün... Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde bulunanlar şiddetli bir şekilde korkacaktır. Hepsi boynu bükük olarak ona geleceklerdir. Görüp sabit sandığın dağlar her şeyi en güçlü bir şekilde şekillendiren Allah'ın bir sanatı olarak bulutların gidişi gibi gidiyor olacaktır. Şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Kim bir iyilikle gelirse onun için çok daha hayırlısı olacaktır. Onlar o gün korkudan güvende olacaklardır. Kötülükle gelen kişiler ise yüzüstü cehenneme atılacaklardır ve kendilerine sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denecektir. De ki ben her şey sadece kendisine ait olan ve saygın kıldığı bu şehrin yani Mekke'nin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Kur'an-ı tilavetle, yani okuyup aktarmakla da emrolundum. Kim doğru yola gelirse yalnızca kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. De ki hamd Allah içindir. O ayetlerini size gösterecektir. Siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.